Her canlı erkek ve dişi çift yaratılmıştır ayetine. Bölünerek çoğalan bakteriler cinsiyetsizdir diye itiraz edenlere ne söylemeli? Allah Teala yüreklerini asın diyelim. Hakikati görsün diyelim. Bakanlar var ama her bakan göremiyor işte. Hakikati göremiyor, eremiyor. Yani buralarda... Başka sorunlar var, başka mevzular var. Allah'a düşman olmak, peygamber aleyhissalatu vesselam'a düşman olmak, insanların perdeler kalkınca hidayetine vesile olan mevzularda onları inkara sürükleyebiliyor, inkarlarına sebep olabiliyor. Allah azze ve celle buyuruyor ki: "Ve min kulli şey'in halakna zawcayn la'alakum tezekkeru." Evet öyle yarattı. Yani çift yarattı. Ve münkul şeyin harek neze uyeğini insan çift, bitkiler çift, hayvanlar çift ama kendi mikyaslarında, kendi kıymetlerinde, kâmetlerinde onların bir üreme şekilleri var, bir çoğalma şekilleri var. Bunları Kur'an Hakim 15 asır önce söyledi. Warsen riyah helawak Allah Azze ve Celle rüzgarı aşılayıcı olarak gönderiyor. Yani a ağ ağacındaki çekirdek komurcuklar, onlar dişil ve erkek olarak birbiriyle buluşuyorlar. Allah Azze ve Celle onlara aşılıyor. Kur'an-ı Hakim bunu söylediğinde insanlardan, ilim-bilim adamlarından, o günün şartlarında bunu bilen var mıydı? Bu konuda konuşan birileri var mıydı? Yoktu. Bunlar ne zaman söylüyor? O zaman söylüyor. Dolayısıyla baktığınız zaman ilim-bilim tarihinde, Kur'an hakim bunları söylediğinde herkes susmuş. Ki atın ağzında kaç tane diş var. Bunları sayalım. Bir papaz dediği zaman adamı İngilizasyon mahkemesinde idama mahkum etmişlerdi. Sen nasıl böyle söylüyorsun? İncil'de ya da şerlerinde ne diyorsa öyledir. Sayılmaz. Adamlar ilimden, bilimden korkuyorlar. Düşünceye gümlük uygulamışlar. Düşünemiyor adamlar. Düşünenler İslam dünyasına ya da daha uzak bölgelere Oralara firar ediyorlar Peki Şimdi bu adamlar diyorlar ki Bilim şunu bunu söylüyor Efendim Bir ilim adamı Ona Nobel vermişlerdi Bu adam Atomun bölündüğünü ortaya koydu Bir elektron var Bir de onun zıddı var Yani Çift hususiyetten oluşuyor Halbuki o ana kadar bunu söylemiyorlar, bilakis inkar ediyorlardı. Ama çıktı bu adam, bunu söyledi, ortaya koydu, elektron var, bir de bunun zıddı var, burada erkek dişil var dedi. Onlar bir araya geliyorlar, bölünebiliyor, parçalanabiliyor. Bunu söyledi, atoma dair bu adama Nobel verdiler. Fakat o ana kadar atomun bölünmediğini söylüyorlardı. Yani bilim dediğin, bugün bir şey söylüyor, ama yarın belki onu inkar edecek, belki reddedecek. kuran kim evet ve min şeyin halakına zevceyn ile allekum tezekkerun. Bak, atomun da böyle olduğunu o halde kuran Hakim 15 asır önce söylemişti. Neden atomun da çift hususiyeti olduğu ortaya çıkınca? Ey ateist, ey deist, neden? Semi'na ve ata'na, ilim, bilim adamının şu kadar araştırma neticesinde ulaşmış olduğu hakikati Ey Kur'an sen 15 asır önce söyledin diye neden iman etmiyor? Bakteriye gelince bakteriler de onlar onların hususiyeti onlar da birbiriyle eşleşiyorlar eşleşiyorlar fotoğrafları yayınlanmış var bunlar eşleşiyorlar Doktor kardeşlerim bir tarih istemiştim gönderdiler eşleşiyorlar birbirlerinden köprü sistemiyle DNA'larını alıyorlar. Birinden o DNA diğerine intikal ediyor. Şimdi zaten Kur'an-ı Kerim anlatmış olduğu "ve min kulli şeyin halakna buradaki zawc eş olmak artı eksi olabilir. Kadın erkek insanlarda olduğu gibi böyle olabilir veya işte bakteride olduğu gibi birbirine yaklaşıyor, eşleşiyor, bir köprü sistemiyle DNA birisinden diğerine intikal ediyor. E bu şekilde oluyorsa o da Kur'an-ı Hakim'in anlatmış olduğu bu mevzuya birebir uyuyor işte. O zaman bakteri de bu ayet-i bağlamına giriyor. Yani onların küfrüne değil imanına delildir bu söyledikleri de. Evet Yani Doğru. diyor ya Süfyan-ı وَلَكَ الصَّرَّفْنَا ف۪ي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَز۪يدُهُمْ اِلّٰى نُفُورًا Onların inkarına sebep olan her şey benim imanımı artırıyor. İşte onlar masal söylüyorlar. Bakıyorsunuz ilim, bilim tarihine buluşlarına laboratuvar لَا إِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ مُحَمَّدُ diyor. Laboratuvar söylüyor. İman ediyor ama orada ateistler, Kapıyı tutmuşlar, insanlar gitmesin diye. Aslında onlar kendileri de sistemleri kaybetmişler. Bugün bakıyorsun en meşhur ateist yanıldım diyor, tanrı varmış. Neden? Çünkü her şey Allah birdir diyor. Kainatta her şey o harikuladelik, muhteşemlik, La ilahe illallah diyor, onu görüyor. Sonra Allah Teala'nın varlığını reddedemeyince, hakikat onu imana götürünce İslam'a gitmeyeyim diyor. Gene deizmde kalayım. Başka bir masal söyleyeyim diyor. Evet. Hocam, dünyada düzen yok. Kaos var. Ee, bu ateistlerin çıkarımları yaptığı bir noktada burası. Ee, Yalan. Evet. Bunlara karşılık olarak Müslümanlar da reddiyelerde bulunuyor. Yani bize ilkokulda orada Taş Devri, Celal Taş Devri, Yontma Taş Devri diye o masalları oraya koymuşlardı böyle. Oradan geliyor insan, evrim onları kendilerince anlatacaklardı. Allah buyuruyor ki Azze ve Celle وَعَلَّمَ آدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَ Hz. Ademe öğretiyor. Allah Azze ve Celle eşya ve hadiseyi öğretiyor. Dünya kaostan gelmiyor. Eğer kaostan gelmiş olsaydı bir tane insan Hz. Adem, yanında Hz. Havva var. Nasıl ayakta kalacaktı? Vahşi hayvanları, yani çocuk şimdi, bilmiyor değil mi? Yılan gidiyor, orada olsa gider dev bir yılan, oyuncak zanneder, oynamaya gider, hayatı son bulur, eceli olur. Peki, aslan aynı şekilde, küçük bir çocuk, aslandan korkar mı? Bilmiyor ki ne olduğunu. Bilecek ki, ondan korunacak. Peki, Hz. Adem aleyhisselam, Hazreti Hava annemizle dünyaya geldiler. Bilmiyor ne nedir. Eğer Allah Teala öğretmese, buldurmasa, bildirmeseydi, neyin zehirli olduğu, hangi bitkinin üzerinde yazıyor mu, yazmıyor. Onlardan bir tanesini alacak. Hazreti Adem dünyaya geldiğinde yiyordu, değil mi? Yemek yiyordu. İnsan ayakta, gıda ile kaldı. Peki onlardan bir tanesi zehirli. Aldı ağzına koysaydı, insan nesli devam eder miydi? İlk insan, ilk peygamber. Kaostan gelmiyor, peygamberden geliyor. Allah Teala yarattı, dünyaya gönderdi, sonra وَعَلَّمَ آدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمَا لَلْمَلَٰيكَ Onun için Allah Teala vahiy ile hakikati bildirmese, peygamberleri göndermese, değil insanla medeniyetin en büyük icatlarından kabul edilen tekerleği bulmak, yemek yemek için ağızlarının yolun bile bulamazlardı. Bakın en büyük kâşifler kim? Peygamberler, demir işleyen kim? Davut aleyhisselam. Kumaşı insan için bir kıyafete dönüştüren kim? İdris aleyhisselam. Peki bizim kitaplarımızda yazar mı bunlar? Ha? Milli eğitim ne zaman milli olacak? Ne zaman? Ne zaman bu hakikatleri yazacak. Ne zaman masallardan bu millet kurtulacak? Ne zaman? Gelmedim bunun vakti. Materyalist, bilim masallarından, nazariyelerinden, Allah rızası için ehli vicdan olanlar, yetkililer kurtarın bu milletin çocukları.